Kurban kesmenin hükmü nedir? Asli ihtiyaçlarının dışında kişinin 80,18 gram altın veya bunun karşılığı mali bir imkana sahip olan her Müslümanın kurban bayramında kurban kesmesi üzerine vaciptir. Bu kurban, bayrabı, kurban nisabı zekat nisabından biraz daha farklıdır. Burada servetin artması, çoğalması şartı da aranmamaktadır. Ancak söylediğim gibi kişinin borcundan, ihtiyaçlarından, asli ihtiyaçlarından başka 80,18 gram altın veya bunun karşılığı parası, ticaret eşyası olan Müslümanların kurban bayramında Kurban olması caiz olan hayvanlardan birisini alarak usulüne uygun olarak zamanı içerisinde kesip hem çocuklarıyla hem de çevresindeki dostlarıyla hem de fakirlere tasadduk etmesi e, gereklidir. Asıl olan kurbanın kesilmesidir. Bu söylediğim şeyler de paylaşılması da onun sünnetler arasında e, yer almaktadır.